Bir insan içinde bu üç karanlık kuvveti görürse fakat kendisinde bunları öbür ışığa çevirecek kadar kuvveti yok ise bir insan ne yapabilir? Mücadele edecek, karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun diye, karınca demiş ki Mekke'ye gidiyorum, buyur işlemi demişler, varmasam da yolunda ölürüm ya demiş. Ha, sahi gayret edecek çalışıcı, Allahü Teala Teala'yı bu kapıdan borç vermez, sahih verir. Ben neyse lisa -i hemen öyle üç günde olursa onun ne kıymeti kalır, üç günde <gülüyor> düzeltti kendini. Grip bile üç günde iyi olmuyor. Çalışmak lazım e Çalıştı mı Allah mahrum etmez verir. Allah dedi ki Cebrail'e bak dedi şu mıntıkaya, bu gece kim uyumuyorsa dedi. Ona feyzi ilahim vereceğim dedi Allah. E Allah görmüyor muydu bizi duymak için, konuşması biz duyalım diye. Dolaş gitti dedi, bul. Buldu bir, bir şey, kendisi. ateşe tapan bir ateşgede. Bu ateşgede gece ateşe tapıyor. Bütün Müslümanlar uyumuşlar müminler. Hep uyumuşlar. O kalmış ateşin karşısına geçmiş. Ya sanem, ya sanem, ateşe, bu sanem tabi. Ya sanem, ya sanem. yalvarıyor böyle ateşe yalvarıyor. Ya sanem, ya sanem, ya sanem, ya sanem. Cebrail sen gördü onu, bütün müminler uyumuşlar hepsi. Dedi ya Rabbi, sen her şeye vakıfısın, semanda, altta ne varsın, gören, bilen sensin. Dedi bir şey vardı, ateş ateşgede vardı dedi, o dedi ibadet ediyor. Ona dedi feyzi ilahimi verdim dedi Allah. Feyzi ilahi verince o sanem diyen başladı samet demeye. Allah'a sesleniyor şimdi. Ya sanem, ya sanem derken ya samet, ya samet, ya samet demeye başladı. Yani samet'in manası hiçbir şeye mühtaç değil, herkes ona mühtaç. Bu mana. Değerler demez Allah cevap verdi. Ne istiyorsun kulum, ne istiyorsun Allah ona diyor. Ne istiyorsun ben de, beni, beni ça bana çağırıyorsun, beni çağırıyorsun, ne istiyorsun beni. Cebrail şaşırdı dedi, ya Rabbi, 80 seneden biri sana şirk koşuyordu bu adam. Ateş yapıyor. Allah hadi. Üç defa Allah demekle buna cevap verdim dedi. Bu, bu sır nedir dedi. Allah dedi ki, o 80 sene ateşe çağırdı, ateşten cevap alamadı. Bana üç defa çağırdı, ben cevap verdim. Eğer ben de cevap vermesem onun bağırdığına ateşten benim farkım kalmaz. Ben diriyim dedi. Ateş cevap vermedi, yapamıyorum ben. <gülüyor> Onun için ona, ona cevap verdim bunu. Çalışacak. Çalışacak. Nefsiyle mücadele. O bir gün sanem senem derken samet dediler adamı.